Cenab-ı Celle ve Tekaddes Hazretleri kendi nurundan bir nur hak edip kül Muhammed'e, Muhammed ol dedi. O nur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hirkatı oldu. Sonra o nurdan bir nur aldı, semavat ve ardı halk Allah. O nurdan bir nur alarak arşı ve kürşüyü halka eyledi. Arş ve kürşün nurundan bir nur alarak cennet ve cehennem halk olundu. Ondan bir cüzü alınarak Hazreti Adem'in alnına konuldu. Ve meleklere Adem'e secde edin diye bulundu. Adem'e secde etmenin sırrı ve hikmeti hamil olduğu nurdan dolayıdır. Hazreti Adem Aleyhisselam'a. Ve Allah arşın üzerine şunu yazdı. Bir kimse La ilahe illallah der de, Habibim senin ismini zikretmezse onu affetme. Mutlaka benim ismin ve senin ismini zikrederse ona narı haram kıldım. Allah bizi la ilaha illa Muhammed Rasulullah da ayirmasın.